217. konu, Zübeyir bin Avvam'ın zorluklara tahammül etmesi. Zübeyir bin Avvam 18 yaşında Müslüman olup hicret etti. Zübeyir Müslüman olunca, Zübeyir'in amcası onu bir hasıra sarıyor, sonra onun üzerine ateş yakarak kendisine duman ile işkence ediyordu. Ona, dinine dön, diyordu. O da, ebediyen kafir olmam, diyordu.